Sevgili seyirciler, hepinizi saygı ve muhabbette selamlıyorum. Biz hepinizin malumu olduğu üzere Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslam dairesi içerisindeki yerini ve Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın tarihsel mirasını bizlerin sünnet ve hadis olarak isimlendirmiş olduğu dinimizin ikinci temel dayanağını bu programlarda sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya, sizlere izah etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki ben bu programı tek başıma yapmıyorum. Burada benimle birlikte sevgili, genç, dinamik bir iltifat yapayım. Zeki arkadaşlarımla birlikteyiz. Zeki olup olmadıklarını program süresince sizler de göreceksiniz. Soracakları, sorular ve alacakları cevaplar vesilesiyle. inşallah Kıymetli seyirciler, biz bu bölümde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisleri bize kadar sağlam bir şekilde ulaştı mı? Acaba bizim elimizdeki hadis mecmualarında bulunan bu hadisler Peygamber Aleyhisselam'a ait midir? Bunlardan bizim endişe etmemiz gerekir mi? Veyahut da günümüzdeki moda tabiri ile ifade edecek olursak hadisler hiç bakmamamız bizim sadece Kur'an-ı Kerim'le yetinmemiz mi gerekiyor? Dolayısıyla şu hadisler burayı ortayı bir daire olarak düşünecek olursak bu hadisler bu dairenin içerisinde İslam dairesi içerisinde bizim için ne ifade ediyor? Biz Müslümanlar için anlamı nedir? Bu programda bunu ana hatlarıyla ele almaya gayret edeceğiz. Tabii ki biz bu bilgileri verirken sevgili seyirciler, sizleri teknik bilgiye boğmadan ama makul bir şekilde izah etmeye çalışarak, gayret ederek konuları ele almaya gayret edeceğiz. Bugün de ele alacağımız konu budur. Acaba bu hadisler bize Hz. Peygamber aleyhisselamdan sağlıklı bir şekilde gelmiş midir? Konumuzun anası temeli budur. Hocam bu Buyurun. mimarinde ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Hocam sorudan önce tahtayı kullanacak mıyız? Yahu Safa ben inan ki yani sayın seyirciler rol yapmıyorum. Ben yine bunu unuttum. Gel. Evet. Bizim burada kullanmış olduğumuz bir e, leha var. Yazısı pek de güzel olmuyor. Safa kardeşimize mecburiyetten çünkü işlerini en iyi yazısı bilebildiğim kadarıyla o. Ona bir yazı yazdırıyoruz. Bizim mottomuz oluyor. Bugünkü yazacağımız şey de İslam'ı ete kemiğe büründüren hadislerdir. İslam'ı ete kemiğe büründüren Hadislerde biz bir soru alıyorduk bu arada, biz devam edelim. Evet buyurun. Endişe, endişeler hakkında soracaktım. Evet. Arkadaş müdahil oldu Neyse hocam. Şimdi Peygamber Efendimiz hadisleri yazdırmamış hatta yasaklığına dair rivayetler var. Şimdi ben bunun hakkında bir örnek vermek istiyorum. Biz burada 8 kişiyiz. Ve 8'imiz sin dersinizi dinliyoruz. Ve not almadan dinlediğimizi farz edelim. Bir sene sonra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 azınlıktaki Arapların bunları düzeltmeleri asla mümkün olmazdı. Hocam Buradan biz, aleyhissalatu vesselam Efendimizin ne kadar büyük bir ferasete sahip olduğunu görüyoruz. Ama bunu derken şunu da unutmayalım. Bizim kaynaklarımızda sevgili seyircilerimiz, Hz. Peygamber aleyhisselamın izin verdiği, yazmalarına göz yumduğu, müsaade etmiş olduğu, Peygamberimizin yakınındaki insanlardan hadislerin yazanlar olduğunu biz biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam güvendiği, bunlarda bir sıkıntı olmaz. Bunlar benim sözlerimi karıştırmazlar ayetlerden, ayetler ile. İstidatla alakalı bir şey biraz <gülüyor> birazdan. Çok güzel. Hazreti Peygamber aleyhisselam yeteneklerini göz önünde bulundurmak suretiyle etrafında bulunan insanların bir kısmına yazmalarına izin vermiştir. Bizim kaynaklara baktığımız zaman değerli kardeşlerim bakın. Değerli seyirciler Hazreti Peygamber aleyhisselam döneminde peygamberimiz hayattayken hadislerini yazdığına dair 32 tane sahabenin ismi bizim kaynaklarımızda geçiyor farklı farklı yerlerde 32 tane sahabenin ismi geçiyor ismi geçmeyenler hariç bakın ismi geçmeyenler hariç 32 tane sahabenin kaynaklarımızda yazdığı geçiyor ilk asırda Hz Peygamberin vefatından sonraki ilk asırda da 33 tane tabiinin tabiinin de aynı asırda bakın sahabeyle beraber yaşamış arkadaşlık yapmış olan Tabiinden de 33 kişinin Hz. Peygamber aleyhisselam vefatından sonra sabiden dinlemek suretiyle hadisleri yazdıkları bizim kaynaklarımızda geçiyor. Dolayısıyla bu yazım meselesiyle ilgili bizim yaklaşımımız benim kanaatimce bu şekilde olması gerekir. Ama bunu derken şunu sorabilir bize sayın seyircilerimiz. Peki hocam sen diyorsun ki 32 sahabi hadis yazdı işte bilinenler bunlar. Tabiinde 33 kişi hadisler yazdı. Nereye gitti bunlar hadisleri diyebilirsiniz. Bu güzel bir sorudur. Aklınıza gelmedi ama ben aklınıza düşürmüş olayım. Bu güzel bir sorudur. Bu hadisler nereye gitti? Aziz kardeşlerim bu hadisler hiçbir yere gitmedi. Bu hadisler bizim elimizdeki kitapların altında yer alıyor. Bizim elimizdeki hadis kitaplarında yer alıyor. Farklı Niye? lafızlarla olsa da mükerrer aslında. Bravo. Burada şimdi o senin dediğin şeye de birazdan geleceğim. Sen erkenden evet, sordun onu. Bir sen sorun. Ben şunu bir bitireyim toparlayamıyorum sonra. Şanzıma dağılıyor. evet. Şimdi bu hadisler nereye gitti? Bu hadis hiçbir yere gitmedi. Niye? O sahabe-i kiram diyelim ki yazlar ya yazlar. o sahabe-i kiram hadisleri yuttum mu sonra? Yedi mi? Ne yaptı? Tabiinden hem pratik yaptı amel etti hem de tabiinden kendilerinden sonra gelen insanlar aktardılar. Tabiin, Tabi ve tabiine ayrı. Onlar onlar onlar bunlar hepsi bize geldi. Bir de unutmuş olduğumuz şimdi Rifa'in hatırlatmış olduğu bir şey var, Aziz seyirciler, o da şudur. Bu hadisler nereye gitti? Biz zannediyoruz ki bu sahabeler, diyelim ki Aziz Peygamber meclisi, bu arkadaşlar da sahabeler, muhalifler. Biz zannediyoruz ki bu sahabe, Aziz Peygamber'de öyle hadisler duyduk ki başka hiç kimse duymadı. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Aziz Peygamber A.S. bireysel olarak bazı nasihatta bulunduğu, tavsiyede bulunduğu, yol göstermiş olduğu insanlar var. Onlar zaten bunları bizlere aktarmışlar. Hazreti Peygamber Enes bin Malik diyor, bana şunu şunu şunu tavsiye etti, bana şu şekilde Allah'a dua etmemi Peygamberimiz hayvan üzerinde bana nasihat etti. Bireysel olarak yapmış olduğu tavsiyeler var. Ama bunun yanında Peygamber Aleyhisselam'ın konuşmaları, aziz seyirciler, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın konuşmaları ümmete yöneliktir. Bunu lütfen unutmayalım. Peygamber Aleyhisselam bizim Peygamberimiz. Peygamber aleyhisselamın bunun sadece peygamberi değil, bunun sadece peygamberi değil. Hazreti Peygamber aleyhisselam hepimizin peygamberi olduğu için Peygamber aleyhisselamın konuşmaları sonuçta Müslümanları yönlendiren rehberlerdir, kılavuzlardır. Yol çiziyor Hazreti Peygamber. Yani bir Müslüman hayatını nasıl yaşar? Şimdi sen şunu diyebilir misin? Peygamber aleyhisselam bizim nasıl bir Müslümanlık sergileyeceğimizi anlatırken sadece sana geldi dedi ki bunlar duymasınlar. Müslüman böyle güzel olması lazım. Bunların bilmesine gerek yok. Bunlar cehenneme gitsinler. Böyle bir şey diyebilir haşa. misin ya haşa? Hazreti Peygamber Aleyhisselam rahmeten lil alemin diyoruz. Bütün bizim için, Evrensel. bütün insanlık için. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların rehberidir Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın özellikle sevgili seyirciler, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın az önce ifade ettiğim gibi Medine döneminin sonları, yoğunluklu olarak peygamberimiz tarafından dinlenildiği için, kitleler etrafında peygamberimiz İslam'ın hakikatlerini alaki değerleri anlattığı için peygamberimizin sözlerini, fiillerini gören, şahit olan insanlar birer kişi değil. Dolayısıyla diyelim ki 32 sahabi Hz. Peygamber aleyhisselam'dan Medine'nin son dönemlerinde duydular, bunları kayıtları aldılar. Bunların bir kısmının elindeki malzemeyi aktaramadığını düşünelim. Diyelim ki bu 32'den, 32'nin yarısı kaç? 16. 16. Buna sorayım ki bunu matematik kuvveti bu eskiden bakkaldı evet. Şimdi 16 diyelim ki bu 16'sı mesela 16 Hazret Peygamber Aleyhisselam'dan aldıklar bu rivayetleri bizlere aktarmakta bir takım sıkıntılar yaşadılar, vefat ettiler, erken öldüler, savaşlar şehit oldular. E kardeşim geriye kalan bizim elimizde bir 16 daha var. Dolayısıyla Hazret Peygamber Aleyhisselam'dan bu hadisleri mükerrer dinlemiş olan aynı hadisler dinlemiş olan sahabilerin ellerindeki rivayet malzemesi bizlere sonraki kuşaklara aktarmaları suretiyle elimize gelmiştir. Bu açıdan bizim tereddüt edeceğimiz bir şey yok. Evet. Yani ayrıca bunun Sanki, bir delili olarak hani şey de diyebiliriz. Peygamber Efendimiz sadece hadisin yazılmasını yasaklamadı ki. Kabir ziyaretlerini de yasaklamıştı. Ama sonradan ne oldu? Cahiliye devrinin etkileri bitmeye başlayıp İslam'ın getirdikleri e, insanlarda zuhur etmeye başlayınca, inanç iyice oturmaya başlayınca, kabir ziyaretleri de serbest hale getirildi mesela. Hadisler de sonradan serbest hale getiriliyor. Ha, dediğiniz gibi o, hocamız, ayrıca. Evet e, e, dediği gibi iki, iki yol. İki yol benim semizlerdirdeki ilk yol hocam önce yasak sonra izin. Oradaki nasih mensuh. Evet örnek. Ama asıl benim, getirilen yol. Ay, benim geçişlerim. Kişilerin istidadına ha, göre. Kur'anla karıştırılmaması göre, için. Hadisleri ezberlemeyenlere mesela Peygamber Efendimiz yazdırmıyormuştu yani okuduğumuza göre. Şimdi tabii ki bak ben size hatırlarsınız derste mi demiştim, bu programdan mı demiştim çok konuştuğum için nerede ne dediğimi unutuyorum ama şunu demiştim bir yerlerde en azından bir kere Hazreti Ömer de aynı uygulamayı yapıyor, Hazreti Ali de aynı uygulamayı yapıyor. Hazreti Ömer gönderdiği valilere verdiği direktiflerden bir tanesi, insanlar öncelikle Allah'ın kitabıyla muhatap edin, onlar hadisleri yazdırıp hadisle meşgul etmeyin diyor, niye? Çünkü bir taraftan hadis, bir taraftan ayeti adama verdiğin zaman o adam az önce bizim dile getirdiğimiz problemleri yaşayabilir. Bunu sonradan tedavi etmek mümkün olmayabilir. Ama bunu derken, bunu derken mesela hadislere değer vermeyen, rivayetlere itibar etmeyen arkadaşlarımız diyorlar ki Hz. Ömer'in böyle bir uygulaması bak Hz. Ömer'de rivayetlere değer vermiyor idi diyorlar. Kardeşim o zaman sen şunun diyorsun Hz. Ömer diyelim ki sen valisin. Hz. Ömer sana dedi ki seni ben küfeye vali yaptım. Sen oraya gidiyorsun, insanlara İslamı anlatıyorsun. Anlatmaya gittin. Ayet okuyorsun insanlara, sonra şöyle mi diyorsun? Bak Allah böyle buyuruyor, hadi bana eyvallah. <gülüyor> ne haliniz varsa görün. O zaman günümüzde tefsir ilmine ihtiyacımız olmazdı evet. hocam yani. Sen ne yapıyorsun? Hz. Peygamber aleyhisselamla ve Hz. Ömer Efendimize veya diğer sahabilerden görmüş olduğun uygulamaları zaten sunuyorsun. Zaten sunuyorsun. Dolayısıyla sünnet ve hadis, bir açıdan ümmetin pratiğiyle, yaşantısıyla bizlere ulaşmıştır. Bir bir şey mi soruyor? Cuma Benim namazını Peygamber Öyle. Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi. Evet. Yani. Benim bir sorum evet. vardı. Program bitmeden bir an önce sorayım mı hocam? <gülüyor> evet. Şimdi hocam, e, dinimiz İslam'ın uygulamalarını, pratiğini nasıl yaşandığını biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Buna hiç şüphe yok. Şimdi e, şöyle bir, şöyle hani hadisler bizim günümüze kadar ulaşmadı. Hadisler bize veya sahih ulaşmadı diye söyleyenler var. Şimdi hem biz dini peygamberimizden öğrendiğimizi söylüyoruz. Hem de bu peygamberimizin kavillerinin, sözlerinin bize doğru ulaşmadığını veya hiç ulaşmadığını söylüyoruz. Bu haşa dinde bir eksiklik değil midir hocam? Hocam bugünkü bizim programımızın ana şeyi bu esasında. Çok harika bir soru bu. Yani sanki seni izah edememişsin gibi ben senin sorunu biraz açarak seyircilerimize e, sunayım. Yani şunu mu demek istiyorsun daha doğrusu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri, sünnetleri sevgili seyirciler, hadisleri, sünnetleri bize kadar gelmediyse yani biz Peygamber Aleyhisselam'ın bu dini nasıl yaşadığını biz bilmiyorsak o zaman <gülüyor> bu din bozulmuş. Bozularak bize gelmiştir demek istiyorsun. Tamam da bunu Heh, Tamam. Hocam. Teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> şimdi az seyirciler. Biz şimdi 1442'de Hicri olarak Hicreti esas alırsak peygamber aleyhisselamın Mekke'de Medine'ye göç etmesini esas al alacak olursa Peki, yani 1442 yıl geçmiş miladi olarak da 2020'deyiz. Şimdi bu arkadaşımızın dediği gibi olacak olursa bu hadisler peygamber aleyhisselamın bunları yani sorundaki gibi <gülüyor> sorundaki gibi olacak olsaydı yani bu hadisler Hazreti Peygamber'in hayatı, sünneti bize gelmemiş olsaydı bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı şudur. Bu din aleyhissalatü vesselam efendimiz vefat ettikten sonra hemen bozulmuş. Muharref olmuş. Müslümanlar bölge bölge kafalarına göre kendi icatlarına göre bir dini icat etmişler. Dolayısıyla bizim şu anda şu anda bu yaşamış olduğumuz bu dönemde İslam diye ortaya koymuş olduğumuz inanç ve pratik esasında Peygamber aleyhisselam hiçbir alakası yok. Bunun sonucu budur. O zaman insanların şunu deme hakkı var. Böyle olsa o zaman kardeşim hani inna nahnu nezzalna zikra ve inna lehu lahafiz Allah biz bunu koruyacağız dedi. Eğer bu din bugüne kadar korunmadan geldiyse ortada ciddi çok çok ciddi ama çok ciddi bir problem var demektir. Yani hadisleri muhafaza eden zihinlerle Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden zihinler aynı. Bunu <gülüyor> söylemeden önce bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi bu din bu din eğer korunmadan gelmişse bize kadar o zaman bu dine bizim inanmamızın bir mantığı yok sevgili seyirciler. Bugüne kadar yaşanmamış sağa aşağı. Bundan sonra mı yaşanacak? Bunun garantisini kim veriyor? Yani şöyle bir şey taahhüt edebiliyor musunuz ay seyirciler? Ya yani peygamber efendimiz e vefat etti, din hemen bozuldu. Ondan biz sonra sahabelere, tabiine, tebe tabiine biz bunlar hiç itibar etmeyeceğiz. Bunların hiçbir kıymeti yok. Biz çok akıllı insanlarız. O Hazreti Ömer, Hazreti Öbeğin aklı, onlarda akıl falan yok Hayır. aşağı. Biz çok zeki, yüksek zeka sahip olan bir insanlarız. Dolayısıyla biz bu din'e aziz kardeşlerim yeniden bir format vereceğiz. Bu Müslüman geleneğiymiş, bu namazı bu şekilde eda etmemiş, bu orucu bu şekilde tutmakmış, bu hacı bu şekilde yapmakmış vesaire vesaire. Bunlar hiçbir tanesi gerçekliği olan şeyler değil. Biz ne yapacağız? Oturacağız, oturacağız. Yeniden bir din inşa edeceğiz. Hocam, o zaman bu din Allah'ın dini olabilir mi ya? Bu din Allah'ın dini olabilir mi? Peygamberin içinde bulunmadığı bir dinden bahsediyoruz aziz kardeşlerim. Bu Hz. Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Peygamber Aleyhisselam eğer Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in peygamberi ise bu aynı zamanda benim de peygamberim olması lazım. Bakın, Hazreti Bekir'in peygamberi ise, Hazreti Ömer'in peygamberi ise benim de peygamberim olması lazım. Şimdi Hz. Ebu Hazreti Hz. Hazreti Ömer karşısında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı buluyor idi. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e soruyordu. Peygamber Aleyhisselam nasıl yapıyorsa o şekilde onu taklit ediyor idi. Peki benim için nasıl olacak? Benim için nasıl olacak? Bunun cevabını bizim vermemiz gerekir. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı, sevgili Peygamber'imizi gönüllerimizin sultanını aramızdan çıkarmanın bir anlam ve mantığı yoktur. Bu Müslümanlara yapılabilecek en büyük zulümdür. Hocam, Ama birazdan zaman kalırsa değineceğim inşallah. Hafız dedi ya hadisleri e, taşıyanla Kur'an'ı taşıyan zihinler aynı. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? E, Allah'ın Kur'an'ı koruması insanların zihniyle yani insanlara zihinden taşıttırarak, ezberleterek mümkündür. Ya bakın ülkemizde de var mesela. Diyor ki bazı insanlar Kur'an'da yoksa ben onu amel etmem diyor. Hocam ben de diyor şey ki söyleyeyim miyim? Mesela, ha? Sanki... Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in yorumlama hakkı yok, onu tefsir etme hakkı yok. O sadece Kur'an indi ve yok konuşmadı. Kur'an'da sanki Sen gökten indirilmiş gibi ya. söyleniyor. Evet, söyleyeyim. çok güzel bir söz söyledi. Şimdi Hz. Peygamber Halil Selam'ın, Kur'an'la ilgili bir şey demeye hakkı yok. Estağfurullah. Tabii, 1400 aşağı. sene sonraki. Ama bizim hakkımız var. var. Ya böyle bir şey insanın esasında bunu derken biraz Hakikaten Hayır. benim yüreğim rencide oluyor. ya Bunu derken yani hakikaten rencide oluyor. Bir Müslüman olarak. Bu Şimdi kadar... bakınız bizim ülkemizde bazı insanlar bir kısım Arap ülkelerinde de var. Hindistan'da falan da var. Bunlar diyorlar ki Kur'an'da yoksa yoktur. Mesela ne yapıyorlar biliyor musun? Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şeytan taşlama da geçmiyor. Cuma ayetlerde, namazı da var. Geçen ders konuştuk. Ayetlerde şeytan taşlama Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bunlar hacca gidiyorlar. İnan ki böyle. Hacca gidiyorlar şeytan taşlamadan <gülüyor> geri geliyorlar veya bir kısmı da şöyle diyorlar kuran ı Kerim'de hac dışında hac dışında kurban kesmek yoktur Haçta var da hac ayetin suresinde hacta var ama hacıın dışında kurban kesmek yok esasında burada yapılması yapılan şey Belki bu kardeşlerimiz işin nereye gittiğinin farkında değiller ama bunu dedikleri zaman esasında bunun sonucu şudur şeytan taşlama nasıl çıktı Diyelim ki şeytan taşlamayı peygamberimiz yapmadı. Bu sonradan katıldı bu dine. Hadislere itibar etmiyoruz ya, değer vermiyoruz ya. Ne zaman katılmış olabilir? Hz. İbrahim'in zamanında değil miydi? Yok Herşi şimdi şeytana. onu zaten kabul etmiyor. Şimdi diyelim ki bu rivayetlere itibar etmiyor. Şimdi ben de şunu soruyorum. Kur'an-ı Kerim'de şeytan taşlama geçmiyor. Peki bu şeytan taşlama Müslümanlar tarafından hacca ne zaman katılmış olabilir? Yani Müslümanlar Sahabe dönemi mi? Tabi'in dönemi da? mi? Yani... Demek ki az peygamber efendimiz zamanında yok. Olmaz. Yok diyorlar. Peki sahabe zamanında bir adam gelse şeytan taşlama diye bir şey var. Siz bunu yapmıyorsunuz. Kur'an'da yok ya, evet. Yoktu. Böyle bir şey icat edebilirler mi? Hazreti Ömer. atmış olmazlar mı hocam? Efendim? Ona iyi bir sopa attırır. hocam. Yani, bir Ömer o saatte dediğini yaptırır. Ve aziz seyirciler şunu unutmayın. Hacca gelen insanların sayısı her yıl artıyor. Hazreti Peygamber veda açığında 110-120 bin civarında insandan bahseder bizim kaynaklarımız. Ama İslam bütün bu coğrafyelere yayılınca buradan hacca gelen insanların sayısı sürekli arttı. Dolayısıyla sahabeden, diyelim ki sahabe 100 bin kişi hacca gitti Peygamberimizden sonra. Farazi söylüyorum. Peygamberimizden sonra 100 bin gitti, o rakam oldu 200 bin. Sonraki yıl oldu 300 bin. Oldu 500 bin, hocam şimdi geldi 4 milyona zannedersem, 4 milyon civarında hacı geliyor. Bir adam bunların arasına gelip kardeşi böyle bir şey katıp şeytan taşlama diye bir şey ekleyebilir mi ya? Bilekiz bu bizim hadis hususundaki tevatürün tam zıttı olur ki. Biz tevatür hadisi de amel ettiğimizde bunu gösteriyoruz zaten. Ya yani burada esasında insan üzülüyor tabii. Burada olan biten şey nedir biliyor musun? Ümmeti tahkirdir esasında. Ümmeti tahkirdir. Ümmetin değerleriyle oynamaktır. Ümmetin Hz. peygamber aleyhisselamdan itibaren ayakta tutmuş olduğu, canlı tutmuş olduğu değerleri ayaklar altına almaktır. Şimdi sen tabii rivayetlere bir değer vermezsen kurbanı söyledin mesela. Hz. Peygamber aleyhisselam bizzat kendisinin kurbanlarını kestiğini, biz Medine'de kestiğini biliyoruz. Diğer sahabilerin de kurban kestiklerini biliyoruz. Az seyirciler, Hazreti Peygamber zamanında Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanında musalla denilen geniş bir alan var idi. Peygamber aleyhisselam kurban zamanı geldiği zaman burayı kurban kesim alanı olarak değerlendiriyor idi. Ve bu bir şenliğe dönüşüyordu. Nasıl dönüşüyordu biliyor musunuz? Diyelim ki bu kardeşlerim hepsi sahibi, Bunlar hayvanlarını getiriyorlar, kesiyorlar. O meydanda, o musalla dediğimiz. Burada aynı zamanda bayram namazları da kılınıyor. Pazar da kuruluyor burada. Haftada bir gün, iki gün. Şimdi bu insanlar kurbanlarını kesiyorlar. Sonra Peygamber aleyhisselam diyor ki, şu güzelliğe bir bakın. Biz zihninizde bir canlandırın dediğimi. Herkes kurbanından bir parça getirsin, şu tencerenin içine atsın. Bir canlandırın gözünüzde ya. Ondan sonra insanlar herkes kurbanlarından getiriyorlar, tencere atıyorlar, bunu hocam pişiriyorlar ortak etle. Ondan sonra ekmek arası yapıyorlar. Siz de yaparsınız, kurbanlarda bilirsiniz. Bunun lezzeti, keyfi şu anda olsa da yesek hakikaten çok farklı. Şimdi bütün bunlara bir değer vermezsen sen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan itibaren ümmetin uygulamalı olarak ortaya koymuş olduğu bu kıymetlere değer vermezsen sen sen hem Hazreti Peygamber'i sıfırlamış oluyorsun. Hem bugüne kadar yaşayıp vefat etmiş olan milyarlarca Müslümanın pratik olarak bizlere bırakmış oldukları o tarihsel mirası da ayaklar altına almış oluyorsun. Sen o bir tane bu omuzların üzerindeki saksıya çok kıymet vermek suretiyle kendini onların hepsinden çok daha fazla zeki görüyorsun bu çok yanlış bir şey. Hocam bu bizim yakışmaz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değerlerini ayaklar altına almak için değil, onu ayakta tutmak için enerjimizi harcamamız gerekiyor. Hocam az önce evet. bahsettiğiniz gibi de hani bu İslam dünyasındaki şeytan taşlama örneğinden yahut da hadislerin güvenilir olup sonradan ya da dine müdahil olunması açısından birkaç örnek verdiniz. Ve burada benim aklıma şu takıldı. Hani günümüzde de Müslümanların içerisinde bulunduğu bu Kötü durumu e, suçlusu olarak da hadisleri gösteriyorlar. Yani bu yaşanan durumun suçlusu ya da sebebi hadislerdir diyebilir miyiz? Yani bu görüş sizin anlattıklarınızdan çıkabilir mi? Arkadaşlar ya biz kendi yaptığımız hataların günahını Hz. Peygamber aleyhisselama niye fatura ediyoruz ya? Vallahi ağlayasım geliyor samimi söylüyorum. Yani biz eksiklerimizin içine düştüğümüz hataların, zilletimizin faturasını Hazreti Peygamber'e kesip Acısını ondan çıkarmaya çalışıyoruz ya Maalesef hocam Biz şunu niye unutuyoruz ya Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri Bunlar yeni kitaplara girmedi, yeni mi girdi kitaplara? Hayır yeni mi ki girdi? hocam baştan beri vardı Bu kitaplar baştan beri var peki bu hadis kitapları var olduğu dönemlerde İslam ümmeti, İslam milleti Yeryüzüne hükümran olup İslam'ın sancağını her taraflara dikmedi mi? Dikti. O zaman bu hadisler yok muydu? Var, vardı Bu hadisler vardı o zaman o hadisler kıymetliydi de bugünkü bugünkü Müslümanlar için mi bu hadisler değersiz bir hale geldi? Haşa. Bu arkadaşlar ezik olan, ezik olan, zayıf olan milletlerin her zaman bir suçlu aramasının bir sonucudur. Bakın, Arap ülkelerine gittiğiniz zaman ben çok gidiyorum. Özellikle bu pandemiden önce gidiyordum. Arap ülkelerinde şöyle bir hastalık var. Yaşamış oldukları bütün problemlerin faturasını hep İsrail'e kesiyorlar. İsrail'e kesiyor ama Çuval İsrail kendileri de döndürmüyor. İsrail yaptı. İsrail bunun arkasında. İsrail güttü. Ya İsrail bunu yapıyorsa İsrail kendi görevini yapıyor. Ama sen kendi coğrafyana niye suçlamıyorsun? Yani biz acaba Hazreti Peygamberin, Hazreti Peygamberin bizlere ulaşılmış olduğu kitabın istemiş olduğu Müslümanlığı biz hayatımıza geçirebildik mi? Dolayısıyla biz, biz eksikliğimizin faturasını Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize kesmememiz lazım. Acaba biz nasıl bir Müslümanlık sergiliyoruz ki bakın ya İslam'ın istemiş olduğu şu İslam dünyasına bakın sevgili seyirciler İslam dünyasına bir bakın. Bu Müslümanların sergilemiş olduğu hepiniz görüyorsunuz. İslam ilimlerde tahsil etmenize gerek yok. Şu İslam dünyasına bir bakın ya gözünüzü kapatın İslam dünyasını bir düşünün ya. Bu İslam dünyası Allah'ın ve Resulü'nün bizlerden istemiş olduğu Müslümanlığı sergiliyor mu? Bunlar gerçekten kardeş olabilmişler mi? Bunlar kardeş olmuş olsalar acaba işin rengi nasıl olurdu? Müslümanlar kenetlenmiş olsalardı acaba bu zilleti yaşayabilirler miydi? Peki Hazreti Peygamber mi istedi bizden kardeş olmayın? Hı? Peygamber aleyhisselam mı dedi bize birbirinizi yeyin? Peygamber aleyhisselam mı dedi birbirinizi öldürüp katledin bombalayın? Bunlar peygamber mi istedi aleyhisselam, aleyhisselam. aleyhisselam. bizlerden? Aleyhisselam. Dolayısıyla biz içine düşmüş olduğumuz zilletin faturasını hadislere, Peygamber aleyhisselamı onun sünnetine kesmek yerine önce insan bir kendisini sorgular ya. Acaba ben bireysel olarak Müslümanlığımı nasıl yaşıyorum? Ben gerçekten Allah'ın ve Resulü'nün istemiş olduğu gibi Müslümanlığa sahip miyim? Önce biz kendi eksiklerimizi bir ortaya bir koyalım, bir kendimizi insan etmeye, adam etmeye bir gayret edelim. Ondan sonra söyleyecek sözümüz zaten kalmaz. Bak onu da söyleyeyim sana. Sen kendi hatalarına odaklan hocam kendi hatalarını düzeltmek için zaten ömrün bile yetmez sana. O yüzden Hz. Peygamberle uğraşmaya zamanın kalmaz. Böyle saçma lüzumsuz bir işle meşgul olmasın. O yüzden biz Kur'an'ın rehber olarak ilk Kur'anlarda söylemişti 7 sayfa Allah Hz. Peygamberimizi önümüze rehber olarak koydu dedik. Peygamber Aleyhisselam bizim önümüzde olmaya devam etmeli ve biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakarak eskilerimizin ne olduğunu görerek kendimizi daha iyi bir kul yapmak için çabalamamız icap eder. Hocam şimdi biz hacıda, kurbanda veyahut da sefa en başından beri üstünde duruyor. Gerçekten herkesin de bildiği bir örnek. Daha önce de tartışıldı. Cuma namazında, işte hadi Cuma'ya, işte Kur'an-ı Kerim'deki ayette Cuma günü namaza çağrıldığı zaman kılın. Vakti belli değil. Baktığımız zaman İslam coğrafyasının her tarafında öğlen namazından sonra. Yani öğlen namazı vaktinde kılınıyor. Biz bunları ve bu... Ondan önce söylediğim kurbanı, hacı, Peygamber Efendimizin hadisiyle ve sünnetiyle izah ediyoruz. Şimdi e, hani bu ortak inançları ibadetlerdeki ortaklığı bu sünnetif hadisi çıkarttığımızda ne ile izah edeceğiz? Evet. Yani bunun arkasındaki getirdikleri deliller ne? Hadisi hadisle de mi delillendirmeye çalışacaklar? Burada esasında Rifai, bu arkadaşlarımızın o kadar çok büyük. Yani verdikleri zarar var ki farkında değiller. Ben onların iyi niyetlerinden de asla şüphe etmiyorum. İyi niyetler. Ama o kadar büyük bir zarar veriyorlar ki çünkü sen Hz. Peygamber Aleyhisselam'a ümmetin yüz yıllardır uygulamış oldukları, pratik etmiş oldukları o İslam anlayışını, o medeniyeti bir tarafa attığın zaman atıyorsun ya. Bu zaman da bizim sıfırdan yeni bir medeniyet, yeni bir İslam tasavvuru inşasıyla ortaya çıkmamız durumunda diyelim ki haklıyız. Haklı değiliz. Haklı olduğumuzu farz edelim. Bu dönemde böyle bir şey yapmak, icat etmek, inşa etmek mümkün mü? Zaten İslam coğrafyasına baktığımız zaman diğer özellikle batılı kültürlerin ezikliği altında, etkisi altında zaten biz değerlerimizi kaybediyoruz, eriyoruz. Onlar bizi eritiyorlar zaten. Sen de geliyorsun diğer taraftan. İçten sen de onlarla birlikte bir tekmede sen vuruyorsun. <gülüyor> bir tekmede sen vuruyorsun. Yani yapılacak olan şey bu mudur? Dolayısıyla biz asıl olmamız gereken yere dönmemiz lazım. Eğer Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bizler rehber olarak kabul ediyorsak aziz kardeşim, ediyorsan, ediyorsanız az seyirciler o zaman bunun karşılığını, cevabını hepimizin vermesi gerekir. Bizim için Peygamber Aleyhisselam bir rehberse bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Eğer bu sorunun cevabı yoksa o zaman bu din bugüne kadar yaşanmadan gelmiştir ve bu din Allah muhafaza Muharet bir dindir. Bizim buna iman etmemize de gerek yoktur. Elbette ki böyle bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla bizim kendi zihniyetimizi <gülüyor> tekrardan düzeltmemiz ve inşa etmemiz gerekmektedir. Hocam esasında hani dediğiniz ya niyetlerinin iyi olduğuna inanıyoruz. Buradaki eksiklik usul bilmemezlikten aslında çok e, kaynaklanıyor. Hani çünkü biz bütün ilimlere mesela e, fakülteye başladığımızda olsun veya fakülte dışında diğer özel derslerde olsun hep usulle başlıyoruz. Hep usulünü önce öğrenmemiz gerekiyor. Eğer usulünü öğrenmeden bu konulara girersek gerçekten bilmeden çok büyük eee Dağlar devirebiliyoruz yani öyle söyleyeyim. Hocam bir de şöyle bir durum söz konusu. Bir hocamızdan hadis usulü okurken o anlattı da bir örnek verdi. Hani niye okuyorsunuz bunu? Hadisler gelmiş, herkes işte bu sahihtir, bu mevzudur, bu şöyledir, bu böyledir demiş. Niye okuyorsunuz bu usulü? İhtiyaç mı var gibisinden bir soru Daha sonra bir hikayeyle bunu açıkladı. Dedi ki adamın biri çok zenginmiş. Oğluna işte git falanca inşaatımda çalış. Bir para kazan bakalım. Para kazanmak neymiş? Oğlan ilk 2 3 gün gitmiyor şey yapıyor. Daha sonra annesi vesilesiyle bir çıkar yol buluyor. Günlük yiyme yemeği neyse onu alıyor annesinden. Babasına al işte çalıştığım para diyor. Zengin adam alıyor parayı, yırtıyor, atıyor vesaire. 2 3 gün böyle hadi bir, bir gideyim diye zihninden geçiyor. Şurur gidiyor akşama kadar çalışıyor. İşçiler ne yediyse onu yiyor. Akşam da oradan yemeğini alıyor, getiriyor babasına veriyor. Babası 2 3 gün önce iki üç gün boyunca o yırttığı parasını yırtmaya kalkınca dur baba ne yapıyorsun diyor. Yırtamaz. Şimdi bizim usul okumamız, usule hadis okumamız yani usule bu kadar değer vermemiz de bundan. Bu arkadaşın söylediği gibi usul bilmediklerinden yani e, ne şekilde ne zorluklarla bir araya getirildiğini bilmediklerinden bu kadar çabuk bırakıyorlar. Savunmuyorlar ya da arkalarında durmuyorlar. Bu halini hayatını <gülüyor> okusunlar hocam. İyi niyetleri bundan belki olabilir. Bilmediklerinden olabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarayım. Bu hayatını sonraki ilerleyen programlarda biz ele alacağız inşallah. Ona geleceğiz. Orada e, sonraki bölümlerde o zaman onu şey yapalım. Bu bazı şey e, bizim muhaddislerimize hani usul bilmedikleri için mesela iftira diyorlar Peygamber Efendimiz'e de diyorlar. Onu artık onu da, konusunda hocam. Onun cevabı da ileride gelecek. Şimdi bu arkadaşlarımızın en büyük handikapı şudur. Mesela rivayetlere ehemmiyet vermiyorlar arkadaşlar. Bu rivayetler Hz. Peygamber aleyhisselam ayet değildir. Bunlar bozulmuştur diyorlar. Ama bunun yanında ne yapıyorlar? Dikkat edin. Kendilerine yarayışlı olduğunu düşündükleri malzemeyi bu rivayet malzumesi içerisinde çıkararak bize karşı kullanıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ömer işte Ebu Rereye kısıtlama getirdi. Ubey bin kaba kısıtlama getirdi. Doğru bu rivayetler doğru. Ama bizim burada onlara sormamız gereken temel soru şudur. Kardeşim bu rivayetler bizim kaynaklarımızda klasik kitaplarımızda geçen bu rivayette bir şey ifade etmiyorsa... Senin işine yarayan malzemeyi sen oradan çıkararak bana nasıl kullanıyorsun? Sen dedin ya bunların bir değeri bir itibarı yok. Değil mi? Yani bu kitapların hiçbir kıymeti yok. Şimdi buralarda kitaplar var bizim klasik kitaplar etrafımızda. Sen şimdi diyorsun ki bu kitapların hiçbir kıymeti yok. Sonra oturuyorsun, senin işine yarayacak malzemeleri oradan arayıp çıkarıyorsun. Cımbızlıyorsun. diyorsun. bana karşı kullanıyorsun. Ya ilimin bir ahlakı var, ilimin bir ahlakı olması lazım. Eğer senin için bu kitaplar bir değere sahip değilse o zaman sen nasıl oradan bana, benim aleyhime kendince bir şeyler çıkarıp benim karşıma getiriyorsun. Kaldı ki bunların hepsinde cevabı var. Allah'ın iziyle bunlara verilemeyecek hiçbir cevabımız yoktur. Hazreti Ömer uygulaması ile ilgili ve diğerleriyle ilgili söylemiş olduğumuz cevaplar gibi. Dolayısıyla bu ikilemi de arkadaşlarımızın bırakması gerekiyor. İşte bunların cevabı varken de artık öğrenmemelerinde bir iyi niyet sorgulaması da biz insanların tabii, niyetlerini bilemeyiz. Biz bilemeyiz. onlarla ilgili her zaman üstün zam besliyoruz. Bu kardeşlerimizin dile getirdikleri bir problem daha var. Bu, biz bu konuda, bu derste neyi ele alıyoruz? Hadislere güvenilir mi, Hı. güvenilmez mi meselesini. Şimdi bu arkadaşlarımızın dile getirdikleri bir soru da şudur, onu da cevaplayalım. Hadisler arkadaşlar manayla rivayet edilmiştir. Büyük oranda. ya yani neredeyse ekseriyeti tamamına yakını manayla rivayet edilmiştir. Şimdi şu anlama geliyor. Diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim ayetleri Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın vay katiplerini çağırdı, yazdırdı. Dolayısıyla bunlar metninde, Hz. Kur'an'ın metninde herhangi bir sorunumuz yok diyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam böyle Kur'an gibi, işte Hz. Peygamber arkadaşlarına çağırmak suretiyle hadislerini yazdırmadığı için bunlar sözlü gelenekle bizlere aktarılmışlardır. Dolayısıyla bunlar bir kere güven açısından Kur'an-ı Kerim gibi değillerdir. Ve bunlar sahabenin ağızlarında dolaştığı için Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra Bunlar bir kısım değişiklikler uğramışlardır. Dolayısıyla bizim yine de bunlara itibar etmemiz için bir gerekçe yoktur. Ahmet evet, mektupları Diyorlar. var hocam. Diyorlar. Bir kısım. Onlar az. Şimdi bu soru esasında makul bir soru. Yani şunu insan diyebilir. Hocam, ha Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim ayetleri yazdırdı, hadisleri yazdırmadı. Burada acaba bizim için bir endişe olabilir mi? Bu makul bir sorudur. Olabilir. Ancak şunu unutmamamız gerekir arkadaşlar. Hadislerin yöntemi şudur. Hadisler derler ki. Diyelim ki bir konu ile ilgili bir araştırma yapıyorsun. Hadisçiler bunu der. Bir konu ile ilgili araştırma yapıyorsun. Mesela ne diyelim? Teşebbühtü okuyacağımız dua ile ilgili. Ettehiyatü okuyoruz ya. Bununla ilgili rivayetleri ilk önce topla dersen hadisçi. Hadisçilerin usulü budur. Topla. Bir havuza yığ. Sonra bu hadisleri rivayet eden insanların durumlarına bak, hadisleri rivayet eden senetlerinde yer alan ravilerin durumları nedir? Bunları incele, tetkik Adil, et. Sonra metinlerini karşılaştır ve burada bir metin inşa et. Hz. Peygamber aleyhisselama en yakın olan metni ortaya koymaya çalış. Şimdi az seyirciler biz bunu yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Hadislerin özellikle bizim pratik, gündelik, dini yaşantımızı düzenleyen rivayetlerin lafızlarında kısmi farklılıklar olsa bile mana olarak yani vurguladığı şey itibarıyla hepsinin aynı şeyi söylediğini görürüz. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın dile getirmiş oldukları özellikle bizim dini yaşantımızı tanzim eden rivayetlerle ilgili soruları endişeleri gereksiz hale geliyor. Niye? Çünkü diyelim ki siz burada sekiz kişisiniz. Siz sekiz kişi azze peygamber aleyhisselamın bir hadisini teşebbüt hadisini Söz olarak nakdettiniz ve kısmi olarak da rivayetlerde kelime farklılıklar söz konusu olabiliyor. Ama bunların hepsini sizin sekiz rivayetinizi biz bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Hepiniz aynı şeyi diyorsunuz. Hocam zaten hepiniz, farklı bir durum olsaydı. Sen Allah'ım ummet diyorsun hocam. O Rabbena diyor tamam mı? Evet. Yani dolayısıyla aralarında bir çelişki söz konusu değil. Bizim için burada asıl olan şey nedir? Bize bu sekiz kardeşimiz sahabe olduğunu farz ettiğimiz bu sekiz kardeşimiz Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu o sözün vurgusunu, Peygamber Aleyhisselam'ın istemiş olduğu, kastetmiş olduğu şeyi bize doğru bir şekilde manayı bozmadan, vurguyu kaybetmeden bize nakletmişler mi? Bunu bakıyoruz, görüyoruz. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Dolayısıyla endişe edeceğimiz, özellikle de dini yaşantımızı tanzim eden rivayetlerde herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Ama bunun dışındaki kıssalar, Peygamber Aleyhisselam gündelik yaşantımıza girmeyen, yani bizim gündelik dini hayatımızı tanzim etmeyen diğer konulardaki rivayetler sürekli pratik edilmediği için bunların lafızlarında biraz daha farklılıklar söz konusu olabilir. Ama bunlarda da bizim temel prensibimiz şudur. Ortak vurgu nedir? Bütün raviler ortak vurguyu yakalamışlar. Eğer bunu yakalamışlarsa o zaman bizim endişe edeceğimiz bir şey yoktur. Dolayısıyla bizim ibadetlerimizi, gündelik hayatımızı tanzim eden rivayetler açısından böyle bir sorunumuz, endişe edeceğimiz bir şey söz konusu değildir. Ama şunu diyoruz elbette ki, hadislerin metinleri Kur'an-ı Kerim gibi değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim için biz ne diyoruz? Yüzde yüz Allah'ın tenzil etmiş olduğu, indirmiş olduğu şekildedir. Koruması Hz. Peygamber buna bir kelime, bir harf çıkarma ilavesi İstemsiz de olsa söz konusu olamaz. İstemsiz de olsa söz konusu olamaz. Bize Kur'an-ı Kerim konulara gelmiştir. Ama hadislerde benim bahsetmiş olduğum çerçevede lafız olarak Kur'an-ı Kerim gibi aynı düzlemde olmasa bile içermiş olduğu ümmetin sürekli tatbik etmesi sebebiyle aynı güvenliği Kur'an-ı Kerim'de tam böyle eşdeğer olmasa bile ona yakın bir seviyede bizim için güvenlilik, ...sağlamlık ifade etmektedir, endişe edecek bir şey Hocam farklı bir durum yoktur. olsaydı, farklı bir durum evet. olsaydı... Yani, ...kelişki de olmaz mıydı? Yani, Kelişki meydana gelirdi. Çünkü yani, e, iki farklı şey yana gelince, ...Peygamber Efendimiz'in o özelliğini... Yani, e, tasdikleyici özelliğini yani, ortadan kalkmış, kalkmış olurdu zaten. Evet. Bir de hocam tahriş yöntemi diye bir şey var. Fakültede Suat Koca hocamız var. Bize bu ödevi yaptırdı. Baktığımız zaman işte ortada birden bir... ...Buhari hadisini alıyor. E, bunu diğer kaynaklarda, kütüb-i tisada bulduruyor... Daha sonra işte bunun ravilerini ravi zinciri gibisinden çizdiriyor böyle. Oklarla biz bunu göstermemizi istiyor. Baktığımız zaman... Sahabe tabakasında direkt ayrılıyor, sahabeden sonra tabi'in tabakasında daha fazla kolay ayrılıyor. Yani bu insanların farklı kişilerden duyarak, sahabede ikiye ayrılan, üçe ayrılan kollar var. Farklı kişilerden duyarak farklı coğrafyalarda aynı hadisi sadece tek bir kelime farklılığıyla uydurması mümkün değil. de evet. mümkün değil. Yani en son yaptığımız bir ödevde mesela birinde kandil ifadesi geçiyor, birinde ışık ifadesi geçiyor, birinde fener ifadesi, birinde aydınlık ifadesi geçiyor. Tek farklılık bu mesela lafızda. Ama baktığımız zaman İmam Buhari ve İmam Ahmed bin Ambel bunu rivayet etmiş. Ve farklı tariklerden geliyor. İki farklı tarikten geliyor. Bunun aklen de bunun böyle olması imkansız. Uydurmaları A mümkün hocam, değil. Bir Ayrıca bir şey bir şey bir hocam bir şey de var. De. Bu hadisleri mesela farklı tariklerden geliyor diyor ya. Hepsini dinlemek için bizim e, muhaddislerimiz rihle yapıyor. Yani hadis yolculuğu. O kadar yolu yürümek yani bir tane hadisin farklı e, şekilde, farklı bir kelimeyle söylendiğini duymak için bizzat söyleyeninden duymak için o kadar yol alıyor yani. Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi Peygamber Efendimizin yazdırdığı davet mektupları var ya. O davet mektuplarını efendimiz gönderiyor hocam Müslüman olmayan beldelere. O davet mektubu yazılırken orada Altı bulunan sahabe efendilerimiz de onu hıfz ediyor. Sonra hocam bu davet mektupları asırlar sonra bize ulaşıyor. Bir bakıp 18. bize da. Peygamber Efendimizin vefatından sonra toplanan hadislerle rivayetlerle karşılaştığımızda bir bakıyoruz hocam aynısı. tıpatıp evet. aynı. Evet arkadaşlar süremizde sonuna yaklaşıyoruz. Başka soru soran var mı? Yok. Sevgili seyirciler, şimdi Ahmet Rufayn'in de az önce sormuş olduğu soruya cevap olması için bir hususu özellikle açıklamam gerekiyor. Burası önemli. Şimdi ben az önce dedim ki, Hazreti Peygamber aleyhisselamdan gelen ve bizim gündelik dini yaşantımızı tanzim eden rivayetlerde sorunumuz yok dedim ben. Şimdi siz bana şöyle bir soru sorabilirsiniz. Aklınıza gelmedi ama ben aklınıza getiriyorum. Diyebilirsiniz, ki, hocam sen böyle diyorsun ama... Ya Şafi'ye bakıyorsun namazı bir şekilde kılıyor. Hanefi'ye bakıyorsun bir şekilde kılıyor. E peki nasıl olacak? Bu insanlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram, Peygamber Aleyhisselam'ı sürekli gördükleri halde, mescitte günde beş kere gördükleri halde Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın namazını bile bu kadar insan en çok onu görmüşlerdi. Bunu bile doğru düzgün bizlere nakledememişler. O zaman biz bu hadislere nasıl itimat edeceğiz diye aklınıza bir soru gelebilir. Haklı bir sorudur bu. Az kardeşlerim burada Bizim vereceğimiz cevap şudur. Şimdi doğru. Şafilere bakıyorsunuz bir şekilde. Bazı kısmı farklar var. Mesela Vitir'de farklılıklar var. Kunut'ta farklılıklar var. Subhaneki'de farklılıklar var. Hanefilere göre bir kısım farklılıklar içeriyor. Buradaki durum şudur. Aziz kardeşlerim. Fıkıh mezhepler şunu yaparlar. Aziz kardeşlerim. Diyelim ki namazda ellerin kaldırılmasıyla ilgili rivayetleri bir araya toplar. Fıkıh mezhepler. Diyelim ki Ebu Hanife. Önümde bir sepet olduğunu farz edelim. Bu sepetin içerisinde namazda ellerin ile ilgili rivayetler var. Ebu Hanif o sepetin başına geliyor tabi ben canlandırıyorum böyle bir şey yok da. Buhari'nin kitabı bile var. Geliyor o sepetin başına İmam-ı Azam diyor ki ben hadisleri alırken benim temel kriterlerim şunlardır. Ya ben bir hadisi amel edeceğim zaman diyor İmam-ı Azam kriterlerim şunlardır. Bu kriterlere göre bakıyor sepetin içerisine. Diyelim ki içinde 50 tane rivayet var. Yok. Bu 50 rivayetten 45'inciyi alıyor. Diyor ki bu tam benim kriterlere göre uyan sağlam rivayettir diyor. En sağlam rivayettir. Ancak Ebu Hanife aziz kardeşlerim Ebu Hanife bu 45 no'lu rivayet alınca şunu demiyor. Burayı kaçırmayalım. Geri kalan 50 rivayet var ya sepette. Geri kalan 49 rivayet bunların hepsi Peygamber aleyhisselama iftira edilmiş olan uydurma şeylerdir demiyor. Dediği şey nedir? Benim kriterlerime göre bu sepetteki en sağlam rivayet budur, ben bununla amel edeceğim. Çünkü fıkıh mezhebi hukuk sistemi olduğu için kendi kriterine göre amel etmek için en sağlamı seçiyor. Tamam bu çok önemli. Sonra diyelim ki İmam Şafi geliyor aynı sepetin başına. Bazen aynı 45 numarayı seçiyor. Bazen 40'ı seçiyor kendi kriterlerine göre. İmam Malik geliyor, ondan sonra Ahmet bin amber geliyor, Süfyanus Sevri geliyor ve diğerleri geliyor. Herkes kendi kriterlerine göre oradan rivayetler seçiyor. Ama her biri de şunu demek istiyor. Kardeşim ben 15'i seçtim. Bunun anlamı geride kalan 49 çürüktür değildir. Bunların hepsi peygamber aleyhisselama aittir. Peki fıkıh mezhepleri ne yapıyorlar az kardeşlerim? Şunu yapıyorlar. Mezhepler arasındaki hadislerden kaynaklı farklılığı açıklıyorum ben sizlere şu anda. Fıkıh mezhepler diyelim ki tekbirle ilgili bir rivayet seçti ya. Diyor ki mesela eli şöyle kaldıracaksın. Sonra rüküye giderken veya işte. Bizim Sebbah dediğimiz tekbirden sonraki tesbihle ilgili ne okuyacağız? Onunla ilgili bir rivayet seçiyor. Seni böyle adım adım bakın birer adım attırmak suretiyle Hz. Peygamber aleyhisselama götürüyor fakir. Şunu sana yapmıyor. Bizim fıkıh kitaplarına bakarsanız bunu görürsünüz. Bunu da yap, şunu da yap, bunu da yap. 50 tane senin önüne fıkıh kitapları tercih koymazlar. Seni birer adım attırmak suretiyle Hz. Peygamber aleyhisselama götürmeye çalışır fıkıh kitapları. Ama az önce ifade ettiğim gibi esasında o sepetteki rivayetlerin büyük kısmı Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın farklı zamanlardaki uygulamalarıdır. Farklı zamanlardaki uygulamalarıdır. Sen bu şekilde bakacak olursan esasında aziz kardeşlerim esasında şunu görsün. Mezhepler Şafii olsun, Hanbeli olsun, diğerleri olsun. Bunların hepsi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir uygulamasını hayat vermek suretiyle adeta peygamberimizin bütün hayatını canlı tutuyorlar. Peygamber aleyhisselamı sanki hayattaymış gibi yaşatıyorlar. Yani sen şafiydin değil mi? Hocam sen için. miydin şafi? Evet. Mesela sen ne yapıyorsun? Hanefi mezhebine göre diyelim ki bazı farklılıklar var sizin mezhepte. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Hazreti Peygamberin o uygulamalarına hayat veriyorsun. Bu hanefi, bu farklı uygulamalarına hayat Fuhsat veriyor. Muhsat ve azamet aslında. Ama diyeceğim. biz ikimiz de Hanefi de şafi de şunu biliyor. Ben de Hz. Peygamber'in bir uygulamasını yapıyorum. Sen de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'in bu uygulamasını yapıyorsun. Dolayısıyla biz Peygamber aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün sünnetlerini, bütün hadislerini ayakta tutuyoruz. Hocam, biri tutuyoruz. Hocam. İmam Şafii şöyle bir Allah şükürler olsun. Evet. İmam Şafii'nin şöyle bir sözü de var diyor ki benim bulduğum en gerçek görüş bu ama benden daha iyi bir görüş bulursanız benim buldum görüşü yere çaktın evet. diyor. Evet arkadaşlar, değerli seyirciler Elimizden geldiği kadar Peygamber aleyhisselam hadisleri bizlere sağlam bir şekilde ulaşmış mıdır, endişe edeceğimiz bir şey var mıdır bağlamında bir şeyler anlatmaya kardeşlerimizin de katkılarıyla gayret ettik. İnşallah sizlere faydalı olabilmişizdir. Önümüzdeki puramda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve Rabbimden niyazım şudur, Rabbim bizi, sizleri, İslam'a, bu son dine hizmetkar eylesin. Allah'a emanet olun.